الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشراح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأبتة من نساني يحقه وقولي. رب قد من الملك وعلمتني من تبعي لحادث. رب زدني علما وفهلا والحكم بالصالحين. صلوا على رسولنا محمد. Sallu aleyha ta bebi Muhammed. Sallu aleyha şefii izunü Muhammed. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Allah'ın Teala hazretleri zamanını en iyi değerlendirip azami derecede ömrünü faydalı kılıp, Allah'ın rızasını kazanmayı, yani Rabbimizin rızasını kazanmayı sizlere de bir senede nasip eylesin. Amin. Zaman zaman duyarsınız. Zamanın yetmediğinden buyuruz. Ya başımızı kaşıyacak zaman yok deriz. Bazen ya zaman çok kötü. Ah nerede o eski zamanlar, eski insanlar deriz. Zamana hakaret edenleri görürsünüz. Halbuki Allahu Teala'nın yarattığı zaman her zaman taptaze. Her zaman bize yepyeni bir şekilde sunuluyor. Herkese Allahu Teala eşit miktarda o zamanı veriyor. Bir hadisi şerif hatırlıyorum da. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Ahirette hizmetçi Efendisinden yüksek makama gelir. Efendisi der ki, ikisi de mümin kuldur. Rabbim, dünyadayken bu kardeşim benim hizmetimdeydi. Ama şimdi benden yüksek bir makama gelmiş. Nicedir? Nasıl bu makama gelmiş diye taaccüp eder de sorar Allahu u Teala'ya. allah -u Teala da buyurur ki, onun makamı çalışmasının karşılığı, senin makamın da şu anda edindiğin yerde senin çalıştığının karşılığıdır der. O da 24 saati kullandı. Belki de 24 saati kullandı. Belki efendisinin hizmetini görürken gönlü de Rabbi ile beraberdi de efendim Rabb'ini zikretti, ibadetlerini aksatmadı ve zamanını verimli, programlı bir şekilde kullandığından dolayı da Yüksek derecelere mükafatı nail olur. Bugün de çevrenizde bunun örneklerini görürsünüz. Adam aynı iş yerinde işe başlarlar da fakat biri diğerinden daha çabuk terfi eder. Neden? Çünkü o Allah'ın kendisine verdiği zaman emanetini iyi değerlendirmiştir planlamıştır programlamıştır içine doldurmuştur kendine artı özellikler kazandırmıştır ve çevresinde sivrilen Efendim göz dolduran sonuçlar meydana getirmiştir Rahmetli hocamızdan dinlemiştim de ben zaman zaman üniversitedeki kardeşlerle paylaşıyorum bunu herkes gibi çalışırsanız herkesin elde ettiği sonucu elde edersiniz herkesten faz, farklı çalışırsanız, herkesten farklı bir sonucu elde edersiniz. Bu dünyevi işlerimizde de böyle değil mi? Ama ilmi çalışmalarda da, bak siz, elhamdülillah yedinci haftadır buraya devam eden kardeşlerimiz var. Arada aksatanlar var. Şimdi buraya geldiğiniz zaman, bu toplantıya, bu sohbete geldiğiniz zaman, elde ettiğinizde, gelmediğiniz zamanda elde ettikleriniz aynı mı? Çok basit bir hesap yapılıyor. Türkiye genelinde televizyon seyretme oranları ortalama olarak 4 saat bulmuş. 4,5-5 saati bulanlar var. Televizyon seyreden insanların özel bir hayatı olamıyor. Ve ciddi hastalıklar da meydana getiriyor. Özellikle efendim, faydasız, lüzumsuz, gereksiz, Ömrü, azizimizi ifsad eden kanalları seyrettiğimiz zaman kendimize ciddi bir ihanet etmiş oluyoruz. Ciddi bir mutsuzluk kendimize aşılanmış oluyoruz biliyor musunuz? Neden? Çünkü oradaki efendim e, hayatları kendimize modellemeye çalışıyoruz. Bir kere buymuyor. Bizim bilincimizi efendim he, hedefimizi şaşırtıyor. Neden? Çünkü oradaki hayatların birçoğu sahte hayat. Kahramanları sahte. Efendim Oradaki ee, gerçek kişilikler yok. Mesela çocuklar sihirli dizileri, sihirli filmleri seyrettikçe ne hale geliyor? Bu defa her şeyin bir dokunarak elde edeceği kanaati çocukta hasıl oluyor. Bilmiyorum paylaştım mı? Geçenlerde bizim Efendim bir kardeşini söyle diyor. Eve gittik, eve gittiğimde diyor ki bir baktım ki çocuk geldi. puf Baba sen niye köpek olmadın diyor. Hem çocuk sihir yapmaya çalışıyor. Bak o kadar işlemiş ki efendim puf yapınca babasının da efendim değişeceğini dönüşeceğini bekliyor. İki, ya babasını köpek yapmaya çalışıyor. Bakar mısınız? E, zehirin neticesine. Çocuklarda ve ders çalışma bir ideal bir gaye efendim çok çalışıp da bir şeyler elde etme azminin bir sihirle elde edileceği gibi yanlış kanaat meydana getiriyor. Öbür tarafta efendim e, bir bağımlılık meydana getirdiğinde efendim biraz da kolay pasif bir zamanı harcama efendim zamanı zayıf etme alışkanlığı elde ettiği zaman da yani kitabı açacaksın okuyacaksın. Aradaki kelimeleri anlamaya çalışacaksın. Hele bir de senin böyle seviyeni yükseltecek kaliteli bir eserse aradaki efendim yanında da bir sözlük bulunduracaksın. O kelimeyi anlamaya çalışacaksın. Efendim böylece böylelikle kelime hazineni artıracaksın. Efendim işte internet diliyle konuşmaktan kurtulup da seviyeyi biraz daha böyle yükselteceksin. O Hocam yahu sen hepten işi yokuşa soruyorsun, sürüyorsun, bu kadar şeyine ne gerek var canım? anlaşamıyor muyuz? Eyvallah ama hayatı dolu dolu yaşamak, insanlara dolu dolu örnekler efendim temsil etmek çok daha farklı bir şey. Ve diğer yönüyle mesela erkeklerin maneviyatını bozuyor. Şimdi affedersiniz, erkekler dizideki efendim hanım modeli, efendim oradaki ee, ne diyelim mankeni, işte ölçüleri e, insanların ideal olarak belirlediği ölçülerde boyası cilası efendim bilmemnesi. Şimdi oradaki mankenin hayatını e, göre göre ne yapıyor? Zihninde şuur altında şuur üstünde kendisine efendim manken gibi bir hanım daha etmeye çalışıyor. Yani hayalinde böyle bir hatun canlanıyor. Zihnini, beynini işgal ediyor. Bir müddet sonra yengenin duruşunu, konuşmasını, efendim endamını, e, vücut yapısını, bilmem neyini beğenmemeye başlıyor. Neden? Çünkü zihnini işgal eden başka üst model var orada. Ve bir müddet sonra eğer tozu kuruysa, imkanı varsa efendim ikinci eşin yolları Biraz eğer ona müsait değilse ortam e, metres hayatı, gayrimeşru ilişkiler, sonra yıkılan yuvalar ve efendim ahlar vahlar ve yıkılan, bozulan bir toplum bir taraftan bakıyoruz, şimdi aynı şey hanımlar için de geçerli. E hanım da canım yani o sıra, dizideki erkek e, modelde çok o kadar şey değil yani sıra dışı bir şey değil. Yani o da seçilmiş, özellikle tahrik edecek, insanların dikkatini, hanımların dikkatini cezbedecek, rüyalarını süsleyecek vs. bir model. Onlar da bu defa aynı centilmenliği, aynı kibarlığı, aynı beyefendiliği nereden bekliyor? eşinden bekliyor. Bulamayınca Allah Allah ya bütün bizim hayatımızdaki o efendim prens gelmedi herhalde. Ya nasıl olur ben böyle mutlu ben ben hak etmeliydim. Yani ben de daha güzelini bulmalıydım filan. Bu da arayışa geliyor. Hele günümüzde en büyük sıkıntı de internet denen muhteşem bir icat var internette kocasında bulamadığı efendim dostluğu, muhabbeti, efendim diğer güzelliği bu defa sanal alemde çetleşerek aramaya başlıyor. Sanal alemde sanal arkadaşlar. Efendim 1 sonra gerçeğiyle buluşuncaya kadar devam ediyor. Gerçeğiyle tanıştıktan sonra kapı yutmuş oluyor ama iş işten geçmiş oluyor. Yıkılanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan yine hanımlar cenahından, hanımlar gözüyle baktığımızda olaya, şimdi o dizilerde ya da sahte kahramanların hayatında efendim, triplex villalar. Efendim, her odada ayrı, efendim, LCD televizyonlar, efendim, dev ekran, öbür tarafta çocukların odasında ayrı, çocukların odası ayrı, büyüklerin odası ayrı. Efendim, öbür tarafta hanımın Dizisinin seyredeceği televizyonu ayrı. E şimdi böyle bir ortamı oluşturamayınca bu defa kocanın başını yemeye başlıyor. Ne eksim var bunlarda? Niye sen efendim bizi daha geliştirdin evde rahat ettirmiyorsun? Efendim işte filancaların <gülüyor> üstlük, itaatsizlik ve neticede efendim başka ve yıkılan yuvalar yine ahlar vahlar. Halbuki sevgili kardeşlerim bizim modelimiz var. Bizim örneğimiz var. Bizim mutlu olacağımız şeylerimiz var. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Biliyor musunuz? Osmanlılar hastaları meşguliyetle tedavi etmişler. Hastaları meşgul ederek insanı Başı boş bırakıverme. Allah zaten başı boş bırakmamış da kendi haline boş bırakmak ona yapabileceğiniz en büyük ihanet. Evladlar büyüklerimizin hayatından örnekler var bununla alakalı. Ne yapmışlar? Evladı bir söküyü dikiyor, tekrar dikiyor, söküyor, dikiyor. Ya da bir efendim ağacı dikiyor, söküyor, tekrar dikiyor, tekrar söküyor filan. Efendim demiş talebeler merak ediyor zaten o da merak ettirmek asıl maksadı o. <gülüyor> Efendim yani siz ya bu ağacı dikin ya sünykün geldi yani iki de aynı şey niye yapıyorsunuz biz bu işe bir türlü anlam veremedik diyor. Ama istenen soru beklenen an gelmiş oluyor. Efendim e, o mübarek diyor ki evladım sen nefsini meşgul etmeye bak. <gülüyor> Sen nefsini meşgul etmezsen, nefsin seni meşgul eder Şimdi biz nefsimizi neyle meşgul ediyoruz? Yine büyüklerimiz nefsi meşgul etmek için de, efendim ne yapmışlar? Evladım yapacak hiçbir işin yok mu? Efendim dilini damağına yapıştır, Allah, Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor. Allah ile beraber ol. Dilinle Allah'ın zikri devam ediyor. Sen Allah'ı zikretmeye devam edersen, Allah da seni zikreder. Sen Allah'ı zikredersen, Allah'ın salih kulları, melekleri de sana dua ederler. Gönlün, zihnin Allah ile beraber olur. Allah ile bakarsın, Allah adına dinlersin, Allah adına düşünürsün, Allah adına tutarsın, Allah adına yürürsün. Böyle bir adamdan problem çıkar mı? Eşini Allah'ın bir emaneti olarak görür. Kocasını Allah'ın bir emaneti, nimeti olarak görür. Evladını Allah'ın bir emaneti olarak görür. Allah'ın verdiği malı, mülkü bir emanet olarak görür ve o yolda kullanır. Böyle olunca toplumda problem olur mu aziz kardeşler? Sıkıntı nerede? Boş zamanlarımızı değerlendiremiyor. Eski büyüklerin hayatına bakıyoruz. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri kitabını okuyoruz. Bizim en güzel örneğimiz. 55 yaşında vefat ediyor. 55 yıllık ömürde bu kadar eseri nasıl sığdırdı bu hayatı anlayamıyoruz. Neden anlayamıyoruz? Mübarekler 4 yaşına geldiğinde çocuklara eğitime başlıyorlar. 4 yaş, 4 ay... Dört gün, neyse böyle bir dörtte şifreleri var. O zamandan işe başlıyor. Çocuk, efendim kısa yaşta eğer kapasitesi müsaitse hafız yapılıyor. E bugün işin uzmanlarının efendim üzerinde söyledikleri güzel şeyler var. Hafızların zihni daha çok çalışıyor. Eğer zihni meşgul etmez, çalışmaz, ona yeni şeyler yüklemezseniz kendi kendini yemeye başlıyormuş. Mesela şimdi çağımızı tehdit eden efendim Alzheimer ve benzeri hastalıkların en büyük sıkıntısı beyni yeterince kullanmamak, atıl bırakmanın bir neticesiymiş. Kur'an'la meşgul olan, zikrullah ile meşgul olan, Allah'ı tefekkür eden adam zihnini, zihni melekelerini canlı tutuyor. Buna ne olmuyor? Efendim işte belli yaştan sonra sapıtmıyor. Allah ile beraber zihnini, gönlünü onunla meşgul ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hani ya ben çok yoruldum, biraz dinleneyim filan. hani şöyle at elini ensene, <gülüyor> uzan filan. Güzel bir şey ama eskiler böyle yapmamışlar. Hani uyku saati belli, geceleyin bir miktar uyurlar, de bir miktar uyurlar. Çünkü gündüz belirli saatlerde uyumak, efendim insana Peygamber Efendimiz'in sünnetidir, zinde tutar, dinç, dinç tutar. Bunu yapamıyoruz bugün hani Türkiye'sinde ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Gece bir miktar ayakta, gündüz bir miktar efendim dinlendiriyor vücudunu. Onun haricinde dinlenmeyi, çalışmanın yönünü değiştirerek yapıyor. Çalışmaktan yoruldunuz, kitap okumaktan yoruldunuz o anda. O anda oturun evlatınızla muhabbet edin. Sevgili kardeşlerim, mesela çağımızın getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi, aile içi, iletişimin de olmayış. Aynı mekanı paylaşabiliyorsunuz. Ama aynı sevinci, heyecanı yaşayamıyorsunuz. Neden? <gülüyor> Çünkü birbirinize zaman ayırlamıyorsunuz. Eşinizi mutlu edemiyorsunuz. Özellikle bu ifade, hanım beyini, beyn, hanımı memnun edemiyor. Anlamıyor, anlamak istemiyor. Sadece eşler birbirinin bazı ihtiyaçlarını gideren, o efendim ihtiyaçları karşılamak için yaratılmış bir şey Allah'ın bir nimet olarak görülüyor. Halbuki insanın fiziki bedeni kadar ruhi e, bedeninin de ruhunun da ihtiyaçları var. Mesela insanın e, eşini mutlu etmesi için, sevindirmesi için efendim e, ne yapması lazım? Onun derdiyle dertlenmesi lazım, onu anlamaya çalışması lazım, onun da efendim ilgilenmesi lazım, değil mi? Ona zaman ayırması lazım. E, i̇şte televizyonun karşısına geçtiğimiz zaman birbirimize maalesef ayrılacak, dinleyecek zaman olacak Bazı özellikle ailesinde tabi büyükler olan, yaşlılar olan kardeşlerime bir kardeş hatırlatması büyüklerinize yapabileceğiniz ninelerinize, dedelerinize en büyük ikram ve iyilik nedir? Söyleyin. Ümit abi doğru söyledi. Sohbet etmek ya da onları dinlemek. Mesela ben köye gittiğimde Allah selamet versin babanla konuşmayı çok sever. Hani belki aynı şeyleri tekrar eder anlatır. Otur yarım saat, dinle. Ona belki hani para yapılabilir, ihtiyaç yok yaşlıların zaten, yani giyeceğimeli, giyeceğimeli, her şeyi yemez, her şeyi giyemez vesaire. Ama yarım saat zaman ayırıp onu dinlemeniz, hatta biraz da böyle kaşıyıcı sorular soru, tahrik edip onu, şevklendirmek, ona yapacağınız en büyük iyilik biliyor musunuz? Hatta diyecek ya, ne güzel muhabbet ettik biz bizim torunla. Ya sen ağzını açıp bir şey söylemedin ama öyle diyecek. Çünkü mutlu olacak, açılacak, rahatlayacak, ferahlayacak. Çünkü onun ona ihtiyacı var. Aslında bizim de gençlerin de torunların da onların tecrübelerine ihtiyacı var. O ne hani bir arada yaşayışlar. Şimdi yeni nesilde problemler çok fazla. Niye? Büyüklerin kültürü onlara aktarılamadığından dolayı. Sevgili kardeşlerim, zaman hiçbir zaman kaybolmaz. Hiç kaybolmaz. Kaybolan nedir? Allah zamanı yaratmaya devam ediyor. O zamanı değerlendiremeyen ben kayboluyorum. Ben kendi kendimi tüketiyorum. Ne yapacağız hocam? Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir hedefi olmalı, planı olmalı. Bir yıl içerisinde ben mesleki hayatımda nereye geleceğim? Kalksam bir mahsur bakma ya. Şimdi içeride kalabalık olunca, pencereler yeterli gelmiyor herhalde. Hava gidince biraz uyuklama falan da olabilir, gözler kaybedilir. Göz göze gelmenin her zaman iletişimde çok faydası olduğunu düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, zaman kaybolmuyor, zaman bir yere gitmiyor. Giden biziz. Öyleyse ne yapacağız? Geçen hafta en çok üzerine durduğumuz, sizlere tekrar ettirdiğim bir hadis-i şerif vardı. Onu hatırlayan var mı içimizde? Sevgili peygamberimizin, benim halifelerime Allah'ın rahmeti üzerine olsun demişti. Halifelerimin üzerine Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun buyurmuş. Sahabe-i kiram sormuştu, ey Allah'ın Rasulu. Halifelerin kimlerdir diye. Yaşar Bey, hatırlıyor musun? Alimler. Resulullah'ın halifelerimdir dediği kimseler, kimlerdir? biz de okular. Sünnetine tabi olanlar. Evet, sünnetine tabi olanlar. Başka? Söyleyin. Eyvallah. Sünnetimi ihya edip, gündeme çıkarıp onu efendim başkalarına öğretenlerdi. Yani Efendimizin sünneti sözlerinden ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'an ya aldığı tavrı öğrenip onu yaşayayım başkalarına da öğretenler kimlermiş? Benim halifelerim buyuruyor. Benim halifelerim onlar. Benim halifelerimin üzerine de Allah'ın rahmeti olsun. Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Çünkü onlar benim ismi takip ettiler. Benim ismi canlı tuttular. İnsanlara numune oldular. Ne büyük bir nime. Hepimizin bildiği ama anlamakta zorlandığımız bir şey var. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemizi soruyorlar. Ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Onu bize anlatır mısın? <gülüyor> Resulullah'ı bize anlatır mısın ya Ayşe? Ne buyuruyor Hazreti Ayşe Validemiz? <gülüyor> Onun ahlakı Kur'an'dır. Siz Kur'an okumaz mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç haftadır habername.com'da bir yazı yazıyorum. Birincisi, Yaratanın adıyla oku. İkincisi, Kur'an, bize nazil oldu mu? Üçüncüsü, ya Kur'an bize nazil olursa. Okuduysanız başkalarına da okutun. Okumadıysanız bugün sizlerden istirham ediyorum. Gelin bizim sistemimizde de var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu yasaları okumaya çalışın ve bu yazılarla ilgili efendim düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Resulullah yaşayan bir Kur'an Şimdi bundan sonraki derste gelecek inşallah haçtan sonra oradan devam edeceğiz bugünkü konunun dışında farısı ayın olan öğrenmemiz gereken kaçamayacağımız bizim olmazsa olmaz efendim ittiba etmemiz gereken ilimden bahsedeceğiz yani herkesin her şeyi öğrenmeye gücü yeter mi yetmez askarı ise bunun nedir diye düşünenlere inşallah bundan sonraki derste bunun üzerinde duracağız. Bugün, geçen hafta yarım kalan bölümde bir miktar inşallah sizlerle paylaşacağız. Demek ki Resulullah'ın halifesi doğasına mazhar olan kimseler kimlermiş? Hadi bakalım yeni gelen kardeşlerimden söylesin. Sen söyledin az önce. Efendim Alaaddin Bey, siz söyler misiniz? Evet. <gülüyor> Öyle, siz söyleyin kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetini yaşayıp onu da başkalarına aktarmak. Eyvallah. Yusuf Bey neymiş? Resulullah'ın dua ettiği halifeleri kimlermiş? Sünnetini evet. yaşayıp anlatanları, yetenleri. Sünnetini yaşayıp başkalarına da öğretenlermiş. Şimdi hadi bakalım soralım biz. Resulullah'ın sünnetini yaşayıp onu anlatanlardan mıyız? Anlatanlardansa ne mutlu bize. Yemesinde, içmesinde, yatmasında, konuşmasında, ticaretinde, baba oluşunda, koca oluşunda, eş oluşunda değil mi? Bunları takip ettiğimiz zaman Resulullah'ın duasına mazhar oluyoruz kardeşler. Ne mutlu size. Ama siz buraya gelmekle de bunun taliplisi olduğunuzu gösterdiniz. Hatta uyuyacaksa, uyuyacaksanız bile burada uyuyun demiş Mehmet Efendi. Şimdi bunu yeni anlamaya çalışıyorum muhterem kardeşlerim. Meğer, şimdi diyelim ki sohbet meclisinde uyuyorsunuz. Hani rehavet geldi, yemeği de geç yemiştiniz, biraz da böyle yorgunsunuz, içeride de oksijen azaldı, rehavet çöktü üzerinize, uyuyorsunuz. Uyuyun olsun, burada uyuyun. Cikki söylüyorum, uyuyacaksanız da burada uyuyun. Neden biliyor musunuz? Siz uyusanız bile burada konuşulan şeyler sizin şuur altınıza zerk ediliyor. Geçen bir toplantıdaydım, bu konuda biraz iktisat sahibi olan kardeşim dedi ki, efendim çocuklarınız uyurken yüzüne söyleyemediğiniz güzel şeyleri, hani şımarmasını falan istemiyorsanız, Çocuğunuz uyurken söyleyin diyor, çocuğunuzun yanına varın, ona uyurken güzel hikayeler okuyun diyor. Başka? Sevdiğinizi söyleyin çocuğunuza. Ne kadar çok sevdiğinizi, ona ne kadar böyle efendim muhabbet duyduğunuz vesaire söyleyin diyor. O uyandıktan sonra rüya görmüş gibi onlar hatırlayacak diyor. Demek ki bilinçaltı uyumuyormuş Hani uyuyacaksanız da burada uyuyun dememin bir şeyi, belki canlı kadar, diri kadar istifade edemezseniz de tamamen istifade eden ari değil, uzak değil. Hatta bununla ilgili arkadaş bir kardeşimiz, efendim hipnoz çalışmaları falan yapan birisi, bununla ilgili çalışma yapıyorum hocam diyor. Bu tekniği eğer geliştirebilirsem hafızlıkta bunu kullanmaya çalışacağım diyor, bunun üzerine kafa yoruyorum. Diyor. Yani adam uyurken kulağınla belki bir şekilde dinleterek hafızlığı kolaylaştıracağını söylüyor. Bununla ilgili olarak yine bir başka bilgi aklıma geldi. Efendim ana karnındayken daha çocuk, eğer babası annesiyle iyi geçiniyor, güzel aralarında muhabbet varsa, ve annesi de hamileyken çocuğuna güzel şeyler dinliyorsa... Mesela Kur'an dinliyor. Mesela hani bu yeşil poptan değil de... Güzel ilahiler dinliyor. Manevi duyguları canlandıran insanı böyle hoplatacak, zıplatacak, oynatacak şeyler değil. Çocuğun o yönde yatkınlığı daha fazla oluyormuş. Allah. Bu yönde şu anda efendim çalışma yapanlar var. Çiçekler bile söylenen sözden etkileniyorsa... Bizim dinlediklerimize, konuştuklarımıza çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İşte yine dönüyoruz başa. Büyükler zamanını, hoşuna iyi değerlendirmem. Hiçbir şey mi yok? Hani bir zata diyorlar efendim Allah Allah. Demek tek başınıza oturuyorsunuz burada ha. Selamünaleyküm aleykümselam. Hayır evladım diyor. Sen geldiğinde de yalnız kaldım diyor. Sen yokken Rabbimle baş başaydım diyor. Bakar mısın? Rabbi ile baş başa, her nerede olursanız olun o sizinle beraber demiyor mu ayet-i kerimede? Ben kuluma şah damarından daha yakınım demiyor mu? Zikrettiğinde efendim zikrini duyarım demiyor mu? Bize bizden daha yakın, kul Rabbiyle yakınlığını öyle hissetmiş ki sen geldin yalnız kaldım. Neden? Çünkü sen gelince zikredememeye başlıyorum. Ya da herhalde ehli dünya bir adam ki, yoksa efendim güzel bir insan geldi, Onunla güzel şeyler konuşulur. Hizmet konuşulur. Bu insanlığı nasıl kurtaracağız diye konuşulur. Daha faiz, insanlara daha hayırlı hizmetler nasıl üretebiliriz diye konuşulur. Yani böyle konuşmalar da ibadet yerine geçer. İlimdir, tefekkürdür efendim güzel şeylerdir. Şimdi geliyoruz asıl meseleye. İlmini bilmeyenlere öğret. Bilmediğin ilimleri de bilenlerden öğren. Sen böyle hareket ettiğin takdirde bilmediklerini öğrenir, bildiklerini de güzelce olgun hale getirirsin. Sevgili kardeşlerim, sizden istirham ediyorum. Ne olur? Bazı kardeşlerim not tutuyorlar. Not tutun. Anladığınız birkaç cümleyi not tutun ve bunları... Eve gittiğinizde ya da yarın efendim komşularınızda, iş yerinde kardeşlerinize bir araya geldiğinizde tuttuğunuz notları hemen paylaş. Sizde kalacak olan hangisidir biliyor musunuz? Anlattıklarınızdır. Söz buçar, yazı kalır. Yazdıklarınızdan da naklettiklerini sizin olur. Onlar sizde yerleşir. Ben en çok anlatırken öğreniyorum. Şimdi gelmeden okuyorum. Onları anlamaya çalışıyorum. Anladıklarımı sizlerle paylaşıyorum ya, bu paylaştıktan sonra bunlar yerleşiyor, ben de istifade ediyorum. Şimdi başka konuşmalara gittiğimde burada size anlattıklarımı tekrar hatırlıyorum. Şimdi bak kardeşlerim Allah razı olsun böyle not ediyorlar. Hoşuma gidiyor. Burada da vardı. Biraz şey unutmuşlar. Mesela Türkiye'de birçok yer dolaştım ama Şanlıurfa'ya gittiğimde Oradaki dinleyici kardeşlerin efendim o güzelliği hiç gözümün önünden gitmiyor. Meğer ustadan almışlar eğitimi. Aziz Hocamız, Aziz Kutlayı Hocamız radyodan efendim onlara öyle telkin ediyormuş. Lütfen gelirken efendim e, bak böyle bir problem olacak. Ajandalarınız yanınızda olsun. Efendim bunları not edersiniz demiş. Bir baktım ki sanki üniversite kampüsünde ders veriyoruz. Bütün kardeşler, ajandalar yanında, ellerinde kalemleri, haberi not ediyorlar filan. Mesut oldum. Hocam dedim ya maşallah bu ne güzellik. Eh ee, dedi ustalarından iyi ders almışlar. Boş, <gülüyor> uyuklama olmaz mesela öyle bir şeyde. <gülüyor> dire durur. Hem yazarken öğreniyor, hem de efendim bir de başkasına apte o. Oh, elhamdülillah nuruna la nur. Muaz bin Cebel. Öğretmenin fazileti hakkında o da şöyle demiş. İlmi öğreniniz. Zira ilmi Allah için öğrenmek, öğrenene Allah korkusu verir. İlmi talep etmek de ibadettir. İlmi öğrenmek, öğrenene Allah korkusu verir diyor. Allah'tan en çok kimler korkar? Alimler, Alimler korkar. Neden? Çünkü onlar biliyorlar. Geçen gün kısım Baba, cehennemi böyle tarif eden, efendim bana bir şeyler anlatır mısın? Cehennem ahvali nasıl? dedi. Hani şunu yaparsan karşılığında cehennem, şunu yaparsan cennet var ya, cehennem ahvalinden biraz bana bahseder misin? Ce cehennem hallerinden. Hani nasıl tarif edilebilir filan diye sordu. Çok hoşuma gitti o soru. Ben de, efendim babasından değil de, Rabbinden dinlesin, Rabbinden öğrensin, Rabbinin tarifini bellesin, zihninde berrak olarak kalsın diye Nebe Suresi'ni açtım, Hasan Tahsin Feyiz Hoca'nın mealinden okuttum. Bak kızım, Nebe Suresi, Ahmet diye çok çokça okunan ama bir türlü anlaşılamayan, efendim misafir olunamayan bir suredir. Hadi bakalım okuyalım. Hızlı oku ben de dinleyeyim. Takıldığın yerlerde birlikte müzakere edelim dedim. Şimdi Nebe suresindeki o cehennemin tasvir edildiği cehenneme girenlere efendim ikram edilecek meşrubatı filan okuyunca kaynar sulardan irinlerden tiksilmeye başladı. <gülüyor> Baba diyor yani çok şey yapıcı. Evet. Neden? Bak alimler bunları bildiği için. Harama uzanacağın zaman hemen aklına geliyor. Çünkü Kur'an'la devamlı meşgul olduğundan cehennem sahneleri geliyor. Mesela Seyyid Kutub'un da herhalde efendim cehennem sahnelerini falan böyle tasvir eden bir eseri vardı okumak lazım. Hani mesela bugün bizim daha çok okumamız lazım. Günahlar tatlı ya, cezbedici ya, tahrik edici ya. Yani o ne olacak? Hocam diyor, hani cezamızı çekeriz nasılsa müminiz ya, gideceğiz cennete canım yine. Yani elhamdülillah ve müminiz, günah işlemek günah adamı yani ebedi cehenneme sokmaz diyor. Bak ben inkar etmiyorum hocam, o kadar da biliyorum yani. İnkar edip de ben diyor, e, imanımı mı mahvedeceğim? Kesinlikle yapalım böyle bir şey. Hadi bakalım gel, bir de seninle Kur'an'daki şu cehennem tasvirlerini okuyalım kardeş. Ne kadar dayanabiliyorsun? Bak geçenlerde hani pek hoş olmasa da efendim bir öğrenci grubuyla böyle namaz seminer yapıyorduk da namaz seminerinin neticesinde hani müminler namaz kılarlar. Onlar namazlarını kuşu güler kılarlar. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Onlar namazlarında devam edicilerle konuştuk. Münafıkların halini de görüştük. Mesela Kur'an-ı Kerim'de münafıklar namaz kılmaz demiyor Rabbimiz 4 sorana. Ne diyor? Ne diyor Yılmaz kardeş? Hatırlıyor musun? Kim hatırlıyor? Söyle kardeşim. Müminler namaz kılmaz. Müminler namaz kılmaz. Cipşeyi, Yanlış kızdı. <gülüyor> evet Gökhan kardeş doğru söyledi. Münafıklarla ilgili tarifname'de münafıklar namaz kılmaz demiyor Rabbimiz cehenneme ne yaparmış onlar namaza üşene üşene kalkarlar Allah'ı da azıcık zikrederler diyor Bak, müna namaz kılmayan adam münafıklar der yanında bile bunlar kadar bile olamıyor ondan sonra hadi gel bakalım münafıklar namaz kılıyor ama üşene şene kalkıyor ve Allah'ı azıcık zikrediyor bunu evlerde bir camide söyledim. Ramazan'da adam geldi yapıştı yakama. Hocam dedim sen bana münafık mı diyorsun şimdi? Vallahi seni ilk defa görüyorum. Yani daha önce bir şeyimiz yok. Niye bana kızıyorsun? Rabbimin ifadesi bu. Kızacaksan bu sözlerin sayfası. Bak inanmıyorsan bana al sana. Efendim Kur'an ve halinden oku. Rabbimizin tarifi bu. Adam yakayı zor kurtardı. Yoksa canımıza okuyacak, sen beni talip ediyorsun diyor. Hayır, estağfurullah, yani ne halde mi? Sözlerim kendi, kendi nefsime. Cehennemliklerden bahsederken de Mültesir suresinde ne diyor? Namaz, cennettekiler soruyor, ne işiniz var sizin burada? Sizi buraya sokan şey ne? Siz müminniniz, hani inanıyordunuz. Ne Biz diyorlar büyük kardeşim? Değil. Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Bizim toplumumuzdan tabi namaz konferanslarına çoğunlukla katıldığımız için karşılaştığımız şey, küçücük bir günah var diyor benim oğlumun diyor. Kızımın, diyor. Küçücük. Baba. Küçücük bir kusur varmış çocuğunu Vallahi hocam diyor sen benim çocuğu bir görsen ağzı var diyor gavrucağın. Yani çok böyle halimselim bir adamdır. Kimseye zarar vermez. Çok cömerttir. İyi güzel maşallah. Bunların hepsi güzel. Ama küçücük bir kusuru var. Nedir o? Namaz kılmaz. Ah anacığım. Ah ablacığım. Ah sevgili kardeşim. Oh, küçücük kusuru var ya evladının. Hani senin gözün gibi baktığın o evladının küçücük bir kusuru var ya o. Rabbimizin ifadesiyle tek başına adamın cehenneme sokacak şeymiş o zaman. Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Namaz kılanlardan değilsen uğrayacaksın oraya. Arkadaş yani Rabbim böyle söylüyor. Küçücük kusur değil. Öyleyse nasıl yavrunu domuz kribine karşı koruyorsan kuş kribine karşı koruyorsan Namazsızlık kribine karşı da korumak annenin babanın boynunun borcu. Kuş kribinden ölse evladın imanlıysa ne mutlu ona gidecek cennete Allah'ın izniyle masum yavruca. Ama namazsızlık kribine yakalanırsa evladın Allah muhafaza. Gidiçi Rabbimizin kesin emri var. Ahmet Hocam bu akşam hayır olan biraz şeyi attı. <gülüyor> Canını sıkan bir şey mi var? Vallahi yok kardeşim. Tek canımız ten şey Müslüman kardeşlerimin Allah'ın büyük gösterdiklerini küçük görmeleri. Küçük görme şaşılığı muhterem kardeşlerim. Yahu hakkı söyleyecek büyüklerimizden Allah razı olsun. Ne güzel bizler uyarmışlar. İşte biz de birbirimize iyi söyleyeceğiz, gayrı söyleyeceğiz. Bazen kızacağız. Kızması da müminin Allah için olmalı değil mi? <gülüyor> Sevmese de Allah için olacak. Her zaman birbirimize iltifat edemeyiz. Bazen Efendim yemeğin tuzu kadar kötü bir cehennemden bahsedeceğiz. İşte böyle bir toplantıda hadi gelin dedim sizinle bir deney yapalım. Var mı içinizde bu akşam böyle bir deneye gelebilecek? Şöyle birinin bir çapma olan getirsin. Efendim böyle bir deneye tabi olabilecek de gelirsin. Şimdi kameraya falan da çekiyorlar, sonra başımıza iş açtırırsın, neyse. Siz yine getirmeyin de, efendim, programdan sonra böyle bir deney yapabiliriz. Kendine güven hocam, ben güveniyorum. Hocam ben bir... kaynakçıyım, bu kadar çapığa dayanamıyorum, siz <gülüyor> deney yapma sen. Bak şey Ahmet abi diyor ki, yani sen bu işten vazgeç <gülüyor> hocam diyor, ben kaynakçıyım. Küçük bir çapığa dayanamıyorum diyor, doğru söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün böyle bir dene yaptık gençlerle. Daha yaklaşırken yahu iki çocuk bir kibritin ateşi yaklaşır. Aman hocam dedi yandım. Sevgili kardeşim, gel biraz hani böyle günahlar bizi tahrik ettiğinde, cehennem sahnelerinden okuyalım bir pasaj. Kur'an'ımızdan. Yüce Rabbimizin tarifnamesinden işte alimler. Onlar, o sahneler zihninde. Hafız efendi bir günah işleyeceğiz zaman Rabbimizin, Kur'an'ın değişik yerlerindeki cehennem tasvirleri geliveriyor gözünün önüne de. Ondan Allah'tan daha çok korkuyorlar. Allah'tan bir, cehenneminden korkuyor. iki rahmetinden, mahrum kalmaktan. Görünme gözüme demesinden korkuyor. Sevgisinden mahrum kalmaktan korkuyor. Cemalini görememekten korkuyor. Bir, anlık taflet gelse gönlüme diyor büyükler 70 defa istifade ederim <gülüyor> bir anlık Allah onut vermekten dolayı 70 defa istifade ettiklerini söylüyor işte muhas bin Cebel radıyallahu Allah'ın da ilim öğreniniz Zira ilmi Allah için öğrenmek öğrenine Allah korkusu verir diyor işte cehennem sahnelerini ezberlemiş bir kardeşim. Onları böyle gözünün önünde film şeridi gibi geçiren, Allah'ın sevgisinden mahrum olmaktan, O'raya düşmekten korkan, Oraya düşürecek fiillerden de, davranışlardan da uzak durur. Başka ilmi talep etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tespihtir şimdi konuşuyoruz ya. Tespir çekiyor gibi böyle efendim cevap kazandırır. Karşılıklı böyle müzakere yapıldığı başka ilmi araştırma yapmak en büyük cihattır. Bir meseleyi açıkça kavuşturmak için diyor şu kitapların arasına efendim çalışıyor en büyük cihattır diyor. Şimdi bizim fakültede bir hocamız da aynı dönemde okumuşlar İmam Hatip'te bir ağabeyimiz. O ticarete atılmış iş adamı olmuş. Belki de efendim, hocamız da e, ilahiyatta e, ilmi çalışmalara kendisini adamış. Vallahi hocam diyor, e, filanca ismini de zikrediyor. Efendim o bu yolu tercih etti, ilim yolunu. Ben ticaret yolunu tercih ettim. Ben diyor çok güzel imkanlar elde ettim. Ondan daha iyi yiyorum, daha iyi giyiyorum, daha iyi araca biniyorum, daha rahat evde oturuyorum. Amma! ne zaman fakülteye gitsem onu kitapları arasında böyle çalışma yaparken görsem içim cız ediyor diyor. İçim cız diyor. diyor. Öyle kıptı ediyorum ve içim burkuluyor ki diyor, bütün kazandıklarım bir anda gözümün önünden gidiyor. Keşke bütün bunları versem de şunun bulunduğu yerde bulunsam diye iç geçiriyorum diyor. Çünkü kendisi öldüğünde eğer birkaç sadakayı cariye bıraktıysa, hayır hasana, belki defteri kapanmayacak. Eğer çocuklarına iyi bir gelecek, dünyalık bırakmak için çırpındı, evladın hepsine evini yaptı. Hepsinin altına aracını çekti. İyi de birer eş buldu. Eh, çoluk çocuğuna biraz da kar bıraktı. Tamam, güzel. Çocukların mutlu oldu. Allah razı olsun babamızdan diyebilirler. Ya da demeyebilirler Eğer o dünyalık onu rahatına düşürür de, zevkü sefasına dalarda, efendim biraz da haram yollara girerse, vay o babanın haline, kendi evladına en büyük zediri bırakmış oluyor. Rabbini unutturuyor. Halbuki bugün, bugünkü şartlarında birçok annenin, babanın, ben gittiğim, geldiğim yerlerde görüyorum. Hocam diyor, niye çalışıyoruz biz? Evladımız için çalışıyoruz diyor. Niye? Evladımıza iyi bir gelecek bırakmak için evladını bırakacağım en büyük gelecek onu Allah'tan Allah'ı tanıyan bir kul olarak bırakmak. Bundan daha büyük bir sermaye yok aziz kardeş. Kesinlikle yok. Eğer iyi bir ahlak, iyi bir Kur'an terbiyesi, iyi bir peygamberin izini takip eden evlat yetiştirdiysek elhamdülillah biz hak yoldayız. Allah'ın razı olacağı bir yoldayız. Efendim Muaz bin Ceben radıyallahu anh Efendimiz ilmi bilmeyen bir kişiye öğretmek sadakaların en makbulüdür. Efendim yarın sadaka vermek istiyor musunuz kardeşler? Öğrendiklerinizi nakledin başkalarına? Sadakanın en makbulü, öğrendiklerinizi nakletmekmiş. Başka, ilmi ehlini bulup vermek ise, Allah'a en çok yaklaştırıcı bir harekettir. İlmi ehlini bulup da vermek, Allah'a yaklaştırıcı en güzel harekmiş. Hoşuna mıyım İmam Azam Efendimiz? Efendim, Talebesini seçmiş de maaşını vererek haftalık kuyumcu kalfalarından aldığı haftalığı vererek okutmuş, yetiştirmiş, alim olarak bırakmış. Neden? Çünkü efendim Allah'a yaklaştırıcı kulu en güzel amel olarak bildiriliyor. Başka? ilim yalnız kaldığı zaman alemin en yakın arkadaşıdır. Yalnız kaldığı zaman ilim, alimin en güzel arkadaşı. Neden? Çünkü okumaya devam ediyor, tefekkürünü artırıyor. Efendim Daha çok kendisini manevi ilerletiyor. Tenha yollarda ise en emin yoldaşıdır. Tenha'da kaldığı zaman en emin yoldaşıdır. Dinde delildir. Genişlikte ve darlıkta sabrı öğretendir. Efendim Dostlar yanında yardım eden bir vezirdir ecnebinin yanında ise sana en büyük destektir efendim cennet yolunun nişanesidir. Allahü Teala ilim sayesinde bir takım kavimleri yükseltir ve onları hayırda lider ve izlerinde gidilen rehberler yapar diyor şimdi sadece bu paragrafta insan efendim ne kadar büyük hayırlar kazandığını görüyor onlar ayı babında herkese misal teşkil eder eserlerine ve gösterdikleri yolları herkes bağlanır Hareketleri ise herkes tarafından takip edilir. Melekler bunlarla arkadaşlık yapmaya can atar ve kanatlarıyla onları sıvastlarlar. Melekler ilim yolundakilerle arkadaşlık etmek için can atıyor. Dünyadaki bütün yaş ve kurun onun için Allahu Teala'dan af dilerler. Denizdeki balık ve haşereler. Karadaki yabani ve evcil hayvanlar gök ve yıldızlar onlar için Allahu Teala'dan af talebinde bulunur. Çünkü ilim insanların kalplerini körlükten kurtaran bir nimettir. Gözleri zulmetten nura kavuşturan bir ışıktır. İnsan bünyesini kuvvetlendiren bir kuvvet kaynağıdır. Kul ancak ilmi sayesinde Allah yolunda olanların mertebesine varır. Kul ancak İlim sayesinde Allah yolunda olanların mertebesine varır, yüce derecelere ulaştırır diyor. allah Teala hepimizi ilim yolcu seyretsin. Allah hepinizden razı olsun. Öğrendiklerimizi amel etmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Dua isteyen kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muradını ihsan etsin. Fatih-i Şerife ve